الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله Ve ashabihi Jumalamme on hyvä, että meillä on bi ila ila hyvä, että ba'd. on Rabbimiz Allah tebareke ve että meillä Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. <gülüyor> Imam Muhammed ibn-i abdilvahab rahimahullah'in Kitab-u Tevhid isimli bu mübarek risalesinden kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde okuduğumuz babta İmam rahimahullah Yüce Allah tebareke ve teala'nın Efe eminu mekrellah Yoksa onlar Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Ayeti kerimesini babın başlığı yapmıştı. Ve o derste Allah'ın mekrinin, Allah'ın hilesinin, Allah'ın tuzağının ne olduğundan bahsetmiştik. Yüce Allah Tebaraka ve Teala'nın tuzağından emin olmanın onun tuzak kurmasından kişinin kendisini emniyette hissetmesinin Müminleyin, müminlerin değil, hüsrana uğramış kimselerin vasfı olduğunu, müminler ise amel etme ile beraber, <gülüyor> günahları, masiyeti terk etmeye, devam etmeye, çabalama ile beraber, Allah Tebareke ve Teala'nın mekirinden, O'nun tuzağından emin olmayacakları beyan edilmişti. Geçenki dersimizin başında bu bab ile beraber bugün okuyacağımız babı okumayı vaat etmiştik. Ancak takdir, vaktimiz buna kifayet etmedi. Bu iki dersten çıkarılacak mühim pratik sonuçlardan bir tanesinin şu olduğunu söylemiştik. Allah Subhanehu ve Teala'nın mekrinden tuzağından emin olmama Babında kişinin başına nimetlerin geliyor olmasının, Allah'ın ona ihsan ediyor olmasının, hiçbir sıkıntı görmüyor olmasının ve Allah'a isyan etme ile beraber, Allah'ın emirlerini yerine getirmede taksire olması ile beraber bu nimetlerin, inamın, ihsanın devam ediyor olmasının bir hayır alameti değil bir şer alameti olduğunun Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki kul Allah'a karşı taksir ettiği günahlara devam ettiği halde Allah ona nimetlerini vermeye devam ediyorsa bu kul için bir istidraçtır. Yani aslında Allah Subhanahu ve teala o kişiyi o kulu adım adım derece derece azabı helaka götürmek istiyordur. Manasındaki hadisi beyan edip buradan şu sonucu çıkarttı. Ee, şu sonucun çıkartılmasının Bizim günlük yaşamımızda pratik olarak Bize büyük faydası olacağını söylemişti Nimetler Kulun üzerinde Bulunduğu rahat Başına bir bela musibet gelmiyor olması Her zaman hayra alamet Demek değildir Allah'ın kula nimet veriyor olması Onu azap etmiyor Onu yaptığı günahlardan dolayı Yakalayıp cezalandırmıyor olması Allah'ın o kulu sevdiği anlamına gelmeyebilir. Aksine eğer kul Taksire devam ediyorsa, pervasızca günahları işlemeye devam ediyorsa ve ve bütün bunların yanında Allah Subhanahu ve Teala ona nimet vermeye, ihsan etmeye devam ediyorsa bu kul için bir hayır alameti olması şöyle dursun. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu kulu sevdiğine delil olması şöyle bir bir kenara dursun. Allah'ın okula tuzak kurduğu, ona hile yaptığı Onu adım adım azaba yaklaştırmak için ona istidrat yaptığı anlamına gelebilir. O yüzden ey Allah'ın kulu, ey akıbetini düşünen, kendisinin hayrını isteyen Müslüman kardeşim, Allah subhanahu ve taala'nın üzerinde nimetleri devam ediyor diye bunları Allah'ın seni sevdiğine alamet sayma. Başına hiçbir sıkıntı gelmiyor. Bir musibete uğramıyorsun diye Allah Tebareke ve Teala'dan bu sana bir hayırdır diye düşünme. Kendini kontrol et. Amellerini kontrol et. Kalbini mürakaba et. Belki bu bu nimetler, bu inan, bu ihsan Allah'ın sana bir tuzağı olabilir. Yok eğer sen Allah'ın sana tuzak kurmasından, Allah'ın mekrinden eminsen bu zaten hüsrana uğramış olan kimselerin vasfıydı. Ayeti gelmede sarahaten zikredildiği gibi. Dedik ki Müslüman'ın, müminin vasfı Amel eder, gayret eder ve bütün bunlara rağmen Allah Tebareke ve Teala indinde makbul olmayacak diye endişe eder. Münafığın vasfı da amellerde taksir eder, günahlar işlemeye devam eder. Kendisi bir çaba, bir gayret sarf etmediği halde Allah Tebareke ve Teala'nın rahmetini ümit eder. Hakikatte bunun ismi ümit değil, bunun ismi gurur ve emanidir dedik. Onun kendi kuruntusudur dedik. Zira ümit etmeye ehil olan, ümit etmenin ehli olan kimseler ihsan edenlerdir. Allah'ın rahmeti onun muhsin kullarına yakındır. Ayet-i kerimede zikri geçtiği gibi Rabbimiz te Tebareke ve Teala'nın buyurduğu gibi iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler işte bunlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Rahmeti ümit etmek, günahlara ıslah etmekle Emirleri yerine getirme hususunda taksir etme ile beraber olacak bir şey değildir. Bunun ismi olsa olsa gurur ve temenni olur. Kişinin kendisini kandırması, kendisini aldatması ve onun kuruntusundan ibaret olur. <gülüyor> yani özetle hasılı, başımıza gelen nimetler her zaman hayır alameti değildir. Bunun tam tersi de, Bugün okuyacağımız bana işaret edilecek, kulun başına gelen musibetler. Allah'ın ona dert vermesi, bela vermesi, canında, malında, ailesinde ona sıkıntılar tattırması, bu her zaman kul için bir şer alameti olmayabilir. Allah'ın onu sevmediği anlamına gelmeyebilir. Bırakın böyle, olması, böyle olmayı, kulun başına belalar, musibetler geliyor olması. Hatta belaların, musibetlerin büyük büyük geliyor olması... Bırakın Allah'ın onu sevmediği veya onun hakkında şer murad ettiği anlamına gelsin. Allah'ın bu kulu sevdiği ve onun hayrını murad ettiği anlamına gelebilir. Yani mümin meselelere bu gözde, bu pencereden bakacak. Allah'ın kendisine nimet veriyor olmasıyla, inam ediyor olmasıyla şımarmayacak. Allah'ın mekrinden olan korkusunu her zaman muhafaza edecek. Başına gelen musibetleri, belaları, dertleri de Rabbi Tebareke ve Teala kendisini unutmuş, kendisini terk etmiş veya kendisinden razı değil, kendisini azap ediyor diye her zaman böyle değerlendirmeyecek. Bunlar ikisi, zahirde göründüklerinin tam tersine olabilir. İşte geçenki derste Mekir'de bunu gördük. Bu haftaki okuyacağımız babta İmam Rahimahullah diyor ki, Bâbun minel iman billâhi as s-sabru alâ akdârillâhi. Allah'ın takdir ettiği kaza ve kadere, Allah'ın ona takdir ettiği, kaderde ona takdir ettiği şeylere sabretmesi kişinin Allah'a imanındandır babı. Belalara, musibetlere, kazaya, kadere, başına gelen sıkıntılı hallere kulun sabretmesi Allah'a imandandır bununla alakalı bab. Sabır kardeşlerim, dinin tamamıdır. Dinin tamamı sabırdır. Allah tebareke ve teala kullara bir emir buyurduğunda üzerlerine bu emiri sabrederek yerine getirmek vacip olur. Allah onlara bir şey yasakladığı zaman Allah'ın yasakladığı bu şeye karşı sabrederek ondan uzak durmaları üzerlerine vacip olur. Allah onlara bir şey takdir ettiği zaman, bir bela musibet yazdığı zaman, bu belaya musibete sabretmeleri üzerlerine vacip olur. Hatırlayacaksınız, bu üç tanesi sabrın mertebeleri. Allah'a itaat etmekte sabretmek, sabırlı olmak. Çünkü taatler sabır gerektiriyor. Taatlere devam etmek, istimrar üzere olmak, bu cidden sabır işi. Yasakları terk etmek, bu da sabır gerektiriyor. Zira Allah tebareke ve teala'nın yasakları, kulların Şehvetlerine taalluk eden Şehvetleriyle ilgili meseleler, meseleler olduğu için Kişinin kendisini Nefsini şehvetini zapt etmesi Sabır isteyen bir şey Bu sabrın 3 mertebesinden Burada hususi olarak zikredilecek olan Mertebe kulun belalara Elem verici Allah'ın takdir ettiği şeylere sabretmesi Sabrın bu 3 mertebesi Arasından hususen bu bapta Sabrın bu kısmından bahsedilecek Deniliyor ki Böylesi şeylere sabretmek. Allah'ın kaderine takdir ettiği şeylere sabretmek Allah'a imandandır bab. Allah'a imanın bir cüz'üdür, bir parçasıdır bab. Ve teala ve Allah Teala'nın şu buyruğu. <gülüyor> Diyor ki yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ve men yu'min billahi Kim Allah'a iman ederse yehdi kalbahu. Allah onun kalbine hidayet verir. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Her şeyi bilendir, her şeyi bilir. Bu ayet kelimesi zikrettikten sonra İmam rahimehullah kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir buyruğunun tefsirini Seleften birisinden naklediyor. Yani Allah'a iman edince Allah onun kalbine nasıl hidayet veriyor? Bu iman ettikten sonra kalbe gelen bu hidayet neyin nesidir? Bunun açıklaması diyor ki İmam Rahimahullah Kale al kametu Al kame İbni Kays enneha'i Tabi'in imamlarının büyüklerinden sahabenin büyüklerinden rivayet olan büyük bir tabi'in. Bu hayati kerimenin tefsirine demiş ki Yani kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Bunun tefsirine demiş ki Huverraculu Bu Şöyle bir adamdır. el musibetu, Kendisine bir musibet Gelir. Kendisine bir Musibet değer, musibet isabet eder. Feya'lemu enneha Min indillah. Ve bunun Allah'ın katından, Allah'ın yanından Olduğunu bilir. Feyarda Ve yusellim razı olur ve buna teslimiyet gösterir. Allah'ın kalbine hidayet vermesi böyle olur. Kul eğer Allah'a iman ederse Allah Subhanahu ve teala'ya imanın içerisinde onun rububiyetine iman var. Alemde yegane Rabb olduğuna iman etmek var. Yani Rabb ne demek? Alemin işlerini evirip çeviren, alemde mutlak tasarruf sahibi, mutlak mülk sahibi, Yönetim, idare, tedbir Mutlak olarak o zatın elinde Allah'ın Rububiyetine imanın içerisinde Allah Tebareke ve Teala'nın Kaderine iman etme var Ki kadere iman etme kardeşlerim Tevhidin içerisinde çok önemli Çok büyük azim bir baptır Çünkü siz kadere iman Ettiğiniz zaman Bu alemde olan Olmaya devam eden Olacak olan her şeyin Alemin Rabbinin alemin sahibinin iradesinde, onun meşiyetinde, onun dilemesiyle, onun yazmasıyla, onun kontrolünde olduğunu biliyorsanız, ne oluyorsa ve ne olmuyorsa, ne olacaksa, bütün bunlar hepsi Allah Tebareke ve Teala'nın ilmin, onun bilgisi dahilindeyse, bunları o yazıyor ve o takdir ediyor ise, sen de buna iman etmiş, bunu kabul etmiş isen, Yani ve men yu'min billah. Kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu. Allah onun kalbine hidayet verir. Sen de bundan razı olursun. Allah'ın bu hükmüne teslim olur boyun ne yersin. Sabırsızlık göstererek, kendini parçalayarak, yakanı paçanı yırtarak, isyan ederek, huzursuz olarak, uykuların kaçarak, kendi kendine sıkıntı etmez. Bu kadere iman etmenin dünyada kişinin elde edeceği ve bunu elde etmek nimetler arasında çok büyük bir nimet dünyadaki semerelerinden bir semeresi. Zira eğer sen şunu biliyorsan işte bu ve men yu'min billahiye dahil kim Allah'a iman ederse bu kısma dahil eğer sen şunu biliyorsan ennemâ asâbeke lem yekun li yuhti'ek başına gelen şeyin Başına gelmeme diye bir şey söz konusu değildi. Başına gelen şeyin başına gelmemesi zaten söz konusu değildi. Kaçınılmazdı. <gülüyor> başına gelmeyen şeyin de başına gelmesi söz konusu değildi. Başına gelen de Allah'ın kaderiyle başına geldi. Gelmeyen de Allah'ın kaderiyle başına gelmedi. Yani başına gelen bir şeyden dolayı kendini parçalamana, Üzülmene, sıkıntıya sokumana kendini, göğsünün daralmasına hacet yok. Zaten bundan başka bir şey seçenek söz konusu değildi. İnsan bunu bildiği zaman rahatlar mı? Cidden rahatlar. Başına gelmeyen bir şey, elinden kaçırdığın bir şey, mahrum olduğun bir şey için yine kendini üzmene, parçalamana gerek yok. Eğer Allah'a iman ettiysen, Allah'a imanın içerisinde bir de ne var? Onun rububiyetine, yani Ve dolayısıyla onun kaderine, takdirine iman etmen var. İşte böyle olursa sen bu imanla iman edersen Allah senin göğsüne ferahlık verir. Göğsünde ferahlık bulursun. Hiç sıkıntıya girmezsin. Rahat uyursun. Rahat uyuyamayanlar sadece uykularını kaçırıyorlar çünkü. Neticeye tesir edecek bir şey var mı onların rahat uyumamalarında? Yok. Kendilerini parçalamalarında, azmetmelerinde, yakatlarını paçalarını dövmelerinde netice değişecek mi? değişmeyecek. Öyleyse Allah'ın kendisine yol gösterdiği işte kalbine hidayet lütfettiği akil olan kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği şeylere sabreder, razı olur, teslim olur ve huzur bulur. Allah'ın kendisini mahrum bıraktığı işlere yine sabreder, teslim olur ve yine huzur bulur. Allah onun kalbine huzur verir. Kalbine selamet verir, kalbine hidayet verir. Allah'ın acı verici, elem verici, kaderine takdir ettiği, çevrinde, kainatta, mülkünde icra edeceği işlere kişinin kulun sabretmesi, Allah'ın kaderine, yani onun rububiyetine iman babındandır. Böyle yapan kimse, bu kimseye ahirette hazırlanılmış şeylerden bahsetmiyoruz. Bu dünyada rahat eder. Vallahi insan, bazen bu dünyada, yaşadığı günlerde, Allah'ın kendi üzerinde, kendisinin kendi başına getirdiği şeylerde veya kendi başına gelmeyen şeylerde. Başka yerlerde, başka kimselerin başına gelen kendisinin de şahit olduğu, haberdar olduğu öyle şeylere insan bazen rastlıyor ki. İşte görüyorsunuz bazı beldelerde, bazı yerlerde, Suriye'de mesela bugün hali hazırda gündemde olduğu için bazı şeyler görüyoruz. Bazı fotoğraflar görüyoruz, bazı videolar görüyoruz. Ben düşünüyorum, tasavvur etmeye çalışıyorum. Bir kimse eğer Allah'ın rububiyetine inanmıyorsa, Allah'ın kaderine inanmıyorsa ve Allah'ın hesap soracağına, ahirete inanmıyorsa bu görüntüleri gördüğü zaman bu göğsü nasıl yerinden çıkmaz ya? Öyle değil mi? İnsanın kalbi parçalanır ya. Seni teskin eden şey ne? Biliyorsun ki bunlar Allah'ın ilmiyle oluyor. Allah'ın kaderiyle oluyor. Allah alemde, Bizim bilmediğimiz sonsuz hikmetiyle icra ettiği şeyler var. Ve şunu da biliyorsun, bu da bu da ahirete imanın dünyadaki bir semeresi. Bu yapılan şey ne olursa olsun hesapsız kalmayacak. Yani sen o mesela orada işte o Müslüman çocuğun gözünü oyan adam belki görmüşsündür videoları. Canlı canlı Müslüman çocuğun gözünü oyan adam eline bir çatal bir şey almış gözünü oyuyor. İnsan bunlara inanmasa, bunları düşünmese, kalbinde böyle bir yakınlık olmasa Bu kalp burada çatlamaz mı? Vallahi çatlar. Kalp yerinden sökülür çıkar. Ama kim Allah'a iman ederse, Allah'ın rububiyetine iman ederse, O'nun kaderine iman ederse, ve şu anda verdiğim örnekle ilgili hususen, O'nun hesap soracağını, küçük büyük her, şey, her şeyin, herkesin yaptığının karşılığını göreceğine iman ederse, ne olur senin için? İçin soğur, için ferahlar ve kalbin selamet bulur sabretmek kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın kaderinde takdir ettiği şeylere sabretmek kişinin hem kalbiyle hem diliyle hem de azalarıyla yapacağı bir amel sabrın tanımı sabrın hakikati kişinin kalbiyle Allah tebareke ve teala'ya isyan etmemesi diliyle bu isyanı bu şikayet olarak dillendirmemesi azaları ile de Bir şikayet ve isyan göstergesi olacak amellerden sakınmasıyla olur. Yani yanaklarını dövmesi, yakasını paçasını yırtması veya cama duvara yumruk atması. Bu şimdilerde gençler arasında pop popüler. Bütün bunları terk etmesi, kişinin kendisini bunları yapmaktan tutması sabrın hakikatidir. Öyleyse sabır bu üç şeyle gerçekleşir. Kişinin nefsini hapsetmesiyle, nefsini, kalbini isyan etmekten. Şikayet etmekten hapsetmesiyle. Dilini dillendirmekten, şikayet etmekten, kullara şikayet etmekten hapsetmesiyle. Azalarını da Allah Subhanahu ve teala'ya karşı isyan olacak fiillerden, amellerden hapsetmesiyle, tutmasıyla gerçekleşir sabrın hakikat. Kişi buna iman ettiği zaman Allah'ın rububiyetine ve rububiyetin dımnında, rububiyetin içinde... Allah'ın alemde mutlak tasarruf sahibi olduğuna, başımıza ne geliyorsa onun dilemesiyle geldiğine, Allah'ın dilediğinin olduğuna ve dilediğinin olmadığına, yakın olarak iman eden bir kulun bir kimsenin hali, başına ne gelirse gelsin kendisi için hayır demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Aceben li emril mu'min Müslüman kişinin emrine, Müslüman kişinin işine hayret edilir. Ne acayip bir durum şu Müslümanın hali. Allah kendisine bir zarar vermeyi dilese, ona bir zarar takdir etse, başına bir zarar, bir, bir zarar, bela, musibet gelse, buna sabreder, kendisi için hayır olur. Allah ona bir nimet verse, bir şey ihsan etse, buna şükreder, kendisi için hayır olur. Müslümanın işi ne kadar acayip. Başına ne gelirse gelsin kendisine, Hayır olur. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu işte ancak sadece Müslüman için geçerlidir. Sadece Müslüman için geçerlidir. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve fi sahih-i muslim an abi Hurayrata radiyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale sahih-i muslimde Ebu Hureyra radiyallahu anhun yaptığı rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İki tane fiin nas insanlarda şu iki şey var ki şu iki haslet şu iki vasıf özellik var ki huma bihim Kufur, bu iki özellik iki haslet insanlarda birer küfür özelliği küfür hasletidir hasletidir bu iki şey insanlarda birer küfür hasleti küfür özelliğidir Kale, diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, birincisi atta'nu fin neseb, soya, sopa, insanların neseplerine taan etmek, onların soylarıyla, soplarıyla, nesepleriyle, anneleriyle, babalarıyla, sülaleleriyle onları kınamak, bunlardan dolayı onları ayıplamak veya onların soylarına taan etmek veled zina diyerek, zina çocuğu diyerek. Veya annesine zina ile iftira ederek. Bu insanlardaki küfür, has, küfür hasletlerinden bir hasletmiş. İkincisi, konumuzla ilgili olan burası, diyor ki, ve ölünün üzerine ağıt yakmak. Ölünün ardından ağıt yakmak. İnsanlardaki küfür özelliklerinden bir özellik. İnsanlarda bu küfür ölünün ardından Ağıt yakmak. Daha önceki bir vapta geçmişti bu buna benzer bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki eğer ağıt yakan kimse ağıtçı olan kadın bundan tövbe etmezse kıyamet günü üzerinde neyle haşrol olur? Katrandan bir gömlek ile. Eğer bundan tövbe etmesi. ölünün üzerine ağıt yakmak ölünün ardından ağıt, ağıt yakmak vay başıma demek kendini dövmek sesi yükselterek onun onun iyiliklerini, güzelliklerini hasenatını sayıp takmak. Bunlar diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlardaki küfür alametlerinden, küfür hasletlerinden bir haslettir. Neden öyle? Çünkü böyle yapan kimse bu şekilde ağıt yakarak, yakasını paçasını döverek, sesini yükseltip o giden kimsenin arkasından "Va veyla" okuyarak, "Veil" diyerek, "Vay başımıza gelenler" diyerek yaptığı işle Hem fiilleriyle hem sözleriyle Hem de kalbiyle üzerine vacip olan Sabrı yerine getirmemiş oluyor Allah'a isyan etmiş Onun bu kaderine karşı Kullara hem de yüksek sesle bağırarak Şikayetlenmiş oluyor Bu iki özellik insanlarda ne özelliğiymiş Küfür özelliği Burada mühim bir mesele var iman ve küfür ile meseleleri, alakalı Burada deniliyor ya Bu iki şey. İnsanlarda küfür özelliği, küfür hasletidir. Nasıl ki kardeşlerim, iman şubelerden oluşan bir şeyse, iman şubelerden oluşan bir şey olduğu gibi, küfür de şubelerden oluşan bir şeydir. İmanın şubeleri olduğu gibi, küfürün de şubeleri vardır. İmanın aslını, hakikatini yerine getirmedikçe, bir kimse imanın şubelerinden birisini yapmayla nasıl mümin olmazsa imanın şubelerinden hatırlayın hangi şubeler var mesela haya imandan bir şube yoldaki eziyet veren şeyi kaldırmak imandan bir şube imanın hakikatini yerine getirmeden bir kimse bu şubeleri işlemekle mümin olmuş imana girmiş olur mu? hayır olmaz imanın aslını yerine getirmedikçe Bir daha tekrar ediyorum. Nasıl ki imanın şubeleri varsa küfrün de şubeleri vardır. İmanın aslını yerine getirmeyen kimse bu şubeleri yerine getirmeyle beraber nasıl mümin vasfını hak etmiyor mümin olmuyorsa küfrün aslını yerine getirmeyen kimse de küfrün bazı şubelerini işlemekle kafir olmaz. Yani bir kimsenin üzerinde iman şubeleri bulunabilir. Mesela bir kafirin üstünde Bir Hristiyanın müşriğin üstünde iman şubelerinden bir şube bulunabilir. Adam mesela hayalı birisi olabilir. Hayane şubesi? iman şubesi. Bu şube onda var diye bu kimse mümin olur mu? Olmaz. olmaz. Aynı şekilde bunun aksi de böyle. Küfrün aslını yerine getirmedikçe, küfrün aslını irtikap edip işlemedikçe onun şubelerini üstünde taşıyan kimse de kafir olmaz. Bu, bu hadiste anlatılan şubeler gibi örneğin. Bu iki şey neymiş bunlar? Küfür şubeleri. Küfür hasletleri. Mümin bir kimse üzerinde bu hasletlerden birisini veya ikisini bulundurmakla kafir vasfını kazanır mı? Küfür vasfını kazanır mı? Hayır kazanmaz. Ta ki küfürün aslını gerçekleştirmedikçe, küfürün aslını işlemedik, irtikap etmedikçe. Bu hadis-i şeriflerde eğer bir kimse ehl-i vel cemaatin iman ve küfür meseleleriyle alakalı bu büyük asıllarını bilmezse sapabilir. Kendisinde... İçinde küfür, nifak, şirk geçen her şeyi kişiyi İslam'dan çıkartan bir küfür, şirk, nifak şubesi zannedebilir. Belki de onlar sahibini İslam'dan çıkartmayan sadece küfrün, nifakın ve şirkin şubeleri olabilir. Aynı iman, imanın yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak haya şubeleri olduğu gibi. Bu şubeler bir kimsenin üzerinde var diye nasıl ona mümin diyemiyorsan imanın aslını gerçekleştirmedikçe... Bu küfür şubeleri bir kimsenin üstünde olduğu zamanda küfrün aslını gerçekleştirmedikçe ona kafir vasfını veremezsin. Ancak şunu bilirsin. Bu tehlikeli bir şey. Madem ki bunlar küfrün şubeleridir öyleyse bunlar imanın vacip olan kemalini zedeler. Sahibini azaba ve vayide müstahak yapar. Belki bunlar sebebiyle kişi bunlara devam ettiği, bunları işlediği sürece Allah tebareke ve teala onun akıbetini Ona bir tuzak kurarak küfre kalbedebilir, çevirebilir. Allah muhafaza. Ardık mı arkadaşlar? Bu mühim bir tembil, mühim bir mesele. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda iki şey var ki bu ikisi onlarda küfürdür. Dikkat edin. Onlar bunu yapmayla kafir olur denilmiyor. Ne deniliyor? Bunlar küfürdür. Sende bu küfür var. Denilebilir mi? Denilebilir. Sende bu nifak alameti, nifak özelliği var. Denilebilir mi? Denilebilir. Peki bu şey sen kafirsin ve sen münafıksın demek anlamına gelmez. gelmez. Eğer nifakın ve küfrün aslı yok ise. Diyor ki İmam Rahimahullah Yine o ikisinin yani Bukhari ve Müslümin İbni Mesud radıyallahu anhudan merfu olarak yaptığı bir rivayette Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki onun aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Leyse minna Bizden değildir. Bu da vaid naslarından, vaid sözlerinden bir söz. Bizden değildir demek. Bizden değildir cümlesinin arkasından gelecek özellikler, hasletler yine en azından imanın vacip olan kemalini zedeleyici sahibini Sahibi için günahı gerektirici şeylerdir. Ama her halükarda kişiyi milletten çıkartması gerekmez. Onun leyseminna bizden değildir. Yani bizim dinimizden değildir. Yani kafirdir. Anlamı taşımaz. Leyseminna bizden değildir. Men zarabel hudude Yanaklarını döven Yanaklarını yumruklayan Ve şakkal cüyube Ve yakasını paçasını yırtan ودعا بدعوة الجاهلية فجاهلية نداءlarıyla nida eden diyorlar ki şarifler yani cahiliyede ölünün ardından yakılan ağıtlar gibi ölünün ardından söylenen sözler gibi sözler söyleyenler vay başımıza gelen veil olsun bize işte aman aman gitti de gitti Bizde artık ne ne şekilde ne türde söyleniyor bilmiyorum bunları yapanlar bizden değildir denilmiş bu özellikler bir önceki hadiste ne olarak vasf edildi küfür bunlar küfür hasletleri küfür şubeleri çünkü bütün bunlarda ne var kişinin üzerine vacip olan hatta Allah'a imanın bir gereği olarak üzerine vacip olan Allah'ın elen verici olan kaderine sabretme işini yerine getirmediği var sabretmesi nefsinden isyan etmemesi Diliyle şikayetlenmemesi, azalarıyla bu sabırsızlığını ortaya koymaması onun üzerine vacipti. Hem de Allah'a imanın, tevhidin bir gereği olarak vacipti. Allah'a imanın, tevhidin bir gereği olarak vacipti. Tevhidin, rububiyet ile alakalı bölümünün gereği olarak vacipti. Allah'ın alemde mutlak, mutasarrıf olan bir zat olduğuna itikat etmenle ilişkili bir şeydi. Sen buna inanıyor musun? Evet inanıyorum. Bu kimsenin ölümünü Allah mı takdir etti? Evet Allah takdir etti. Allah diledi de mi, bu öldü? Evet Allah diledi de öldü. Madem öyle senin bu bağırman, çağırman, isyan etmen kime gidiyor? Bu işin sahibi kim? Allah Tebarek ve Teala'ya gidiyor. Yani böyle isyan edilmesi, böyle vacip olan sabrın gösterilmemesi kişinin Allah'a imanındaki, rububiyete imanındaki, Allah'ın tevhidindeki eksikliğinin oradaki bir halelin göstergesidir. Zira kimse bir kişi Allah'a iman ettiği zaman ne olur onun kalbi? Rahatlar. Allah kalbine hidayet verir, razı olur, teslimiyet bulur. Üzülebilir. Canı acıyabilir. Ama ne yapar? Kalbini isyan etmekten, dilini şikayetten ve azalarını isyanı gösteren hareketlerden, amellerden korur. Bu ölünün arkasından veya başka bir musibete karşı üzülmemek, ağlamamak manası taşımıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... Allah'ı tevhid edenlerin imamı idi Allah'a Allah'ın verdiği kadere Allah'ın takdir ettiği elem verici kadere sabretme hususunda bir imam idi insanların önderiydi oğlu İbrahim öldüğü zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağladı sahabeler bunu bağdaştıramadılar ağlamayı gözyaşı dökmeyi Allah'ın rububiyetine tam bir teslimiyetle teslim olmak ile aynı arada aynı yerde bir arada değerlendiremediler Dediler ki ya Resulallah sen de mi? Yani biliyorsun bu Allah'ın emridir. Allah'ın kaderiyle oldu. Sen de mi ağlıyorsun? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki innel aynet edma göz yaşarır ve kalbe yahzen kalp hüzünlenir ama ve la nekuli illa ma rab rab subhanehu ve teala'yı razı edecek sözden başkasını söylemeyiz. Dilimiz başka bir şey söylemez. Gözümüz yaşarabilir. Kalbimiz üzülebilir. Hüzünleniriz. Ama Rabbimizi razı edecek sözden başkasını söylemeyiz. Rabbimizi öf öfkelendirecek söz söylemeyiz. Dedi ki: Wa inne bi firaki ya İbrahimu lemahzunun. Ey İbrahim, biz senden ayrıldığımız için cidden üzüntülüyüz. Allah Tebaarık ve Teala öfkelendirecek bir şey burada? Yok, isyan? Yok, Kadele karşı gelmek? Yok, Yaka paşa dövmek? Wa veilakumak yok. Ne var? Kalp üzüntendir. Zira bu Allah Tebaarık ve Teala'nın insanların kalbine koyduğu bir rahmet bir merhamet göstergesi. Yani ağlamak sessizce. Veya kişinin kalbinin üzülmesi bunlar tabidir. Bu vacip olan sabra münafi şeyler değildir. Diyor ki İmam Rahimullah Ana Enes'in enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Enes radıyallahu anhunun yaptığı rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hani dedik ya Allah'ın bela musibet veriyor olması Allah'ın o kişiyi sevmediği anlamına gelmeyebilir. O kişi hakkında şer alameti olmayabilir. Sonra burada kalmadık. Dedik ki bırak böyle olmayı Allah'ın onu sevdiği anlamına gelebilir. O kimse hakkında hayır alameti olabilir. İşte bunun delili. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا Allahu اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ Allah Kulu için hayır murad ettiği zaman, onun için hayır dilediği zaman ne yaparmış bakalım Allah kulu için hayır dilediği zaman, adjalahu'l-akubata <gülüyor> fid-dunya o kimse için o kimsenin cezasını dünyada peşinen, acil olarak verir. Allah kulun cezasını dünyada acil olarak verdiği zaman bu ne alametiymiş? Hayır alameti. Allah'ın kulu için hayır murad ettiği alamet Allah kulun hayırını murad ettiği zaman dünyada onun cezasını peşin olarak verir ve idâ arâde abdihi şer kulu için şer murad ettiği zaman şer istediği şer dilediği zaman emseke anhu biden bihi onun günahlarını biriktirir biriktirir günahlarının belasını dünyada peşin olarak vermez günahlarını biriktirir biriktirir Meselenin hakikatini kavramayan kul, başına bir bela gelmiyor olmasını ne zanneder? Hayır. Kendisi için bir hayır alameti zanneder. Allah demek ki seviyor zanneder. Halbuki bu nedir Allah'ın ona karşı kurduğu bir Tuzak. tuzaktır. Allah'ın mekridir. Önceki babta zikredildiği gibi. Allah kuluna şer murad ettiği zaman seke anhu biden bihi. onun günahlarını tutar tutar yanında biriktirir. Neden böyle yapar? Hatta yuvâfiye bihî yevmel kıyame, Kıyamet günü bu günahların cezasını ona tam olarak vermek için. Şimdi dünyada başına bir bela gelmemesi her zaman hayır alameti miymiş? Değilmiş. Hatta ne olabiliyormuş bazen? Şer alameti. Allah senin şerrini istiyor. Allah sana tuzak kuruyor olabilirmiş. Peki dünyada bir sıkıntı gelmesi, dünyada Allah'ın seni cezalandırması, ukubet, ukubete mu muhatap olman... Şer anlamına mı geliyormuş? Hayır. Hayır alameti olabiliyormuş. Allah tebareke ve teala senden sadır olan hatanın, kusurun karşılığını bu dünyada sana vererek seni belki yanına tertemiz almayı murad ediyormuş. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim'de gelen bir rivayet. La <gülüyor> yezalul bela'u bil mu'mini vel mu'mina. Mü'min kadın ve mü'min erkeğe belalar gelmeye devam eder. Bela üstüne bela gelir. Bela üstüne bela gelir. Diyor ki, fii cesedihi. bedeninde, ve meelihi, malında, ve fii veledihi, çoluğunda, çocuğunda. Bela gelir, bela gelir. Bugün dişi ağrır, yarın başı ağrır. ertesi gün çocuğu hastalanır, ertesi gün parasını kaybeder. işinde zarar eder, evinde yangın çıkar. Ayağına çöp batar, neyse ne yani. Cesedinde, malında, çoluğunda, çocuğunda bela musibet gelir de gelir, gelir de gelir. Diyor ki, hatta yelkallaha. Ta ki üstünde hiçbir hata, kusur, günah olmaksızın Allah tebareke ve tertemiz kavuşur. Yani başına gelen bu bela, musibet, malında, canında, bunlar ona ne yapar? Temizler, arındırır. Allah bunları bu belayı, musibeti malında, canında, çocuğunda ona niye veriyordur? Onun hayrını istediği için, onu temizlemek için. <gülüyor> ya? Demek ki bunlar, zahirde görüldüğü gibi şer alameti... Değil. Başka bir rivayette deniliyor ki, Kulun başına, mümin mü, mümine kulun başına, Belalar, musibetler gelir, gelir, gelir, Hatta yemşiye alel ardi, Ve leyse aleyhi hati'e. Yeryüzünde, üstünde hiçbir hata, günah, kusur olmadan, Hatasız bir şekilde salına salına yürür. Allah ne yaptığı zaman onun? hayrını murad ettiği zaman. Buradan anlıyoruz ki kardeşlerim, Bela, Musibet, insanların zannettiğinin aksine, kişinin hastalık geçiriyor olması, ticaretinde zarar ediyor olması, malını kaybediyor olması, çoluğuna çocuğuna bela musibet geliyor olması, insanların birçoğunun zannettiğinin aksine, şer alameti değil, hayır alameti olabilir. İnsanların birçoğunun zannettiğinin aksine, kişinin nimetler içinde yüzüyor olması, başının, dişinin ağrımıyor olması, çoluğuna, çocuğuna, malına, mülküne bir zarar gelmiyor olması... Onun için şer alameti olabilir. Bu hakikati bilen selefimiz, salih selefimiz, kendilerine bir sıkıntı gelmediği zaman, bir musibet gelmediği zaman, bir zaman dönüyorlar. Amellerini murakaba ediyorlar, kalplerini kontrol ediyorlardı. Acaba bu Allah'tan bana bir istidraç mı? Acaba Allah bana tuzak mı kuruyor? Diye endişeye kapılıyorlardı. Bir hadis şerif var. Ebu Davut'ta geçiyor. Hadis zayıf bir hadis. Senediyle alakalı alimler hadisin zayıf olduğunu belirtmişler Ama bu manayı ifade etmek için mühim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hastalıklardan bahsederken adam bir tanesi diyor ki ya Resulallah hastalık nedir ki? Ben bu zamana kadar hiçbir hastalık yüzü görmedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalk yanımızdan git. Uzaklaş bizden. Sen bizden değilsin. Nasıl yani mümin kul? Nasıl Allah ona hiçbir hastalık vermemiş? Hadis zayıf olmakla beraber bu manayı ifade etmek için doğru olabilir. Salih Selefimiz bundan endişe ediyorlardı. Allah'tan bir musibet gelmediği zaman hemen kendilerini kontrol ediyorlardı. Acaba ben farkında olmadan gaflete mi daldım? Acaba günaha mı daldım? Allah beni bununla adım adım derece derece ateşe mi yaklaştırıyor? Acaba ben bu nimetlerle oyalanayım, bunlara dalayım gideyim ve sonunda Allah beni bununla helaka mı götürecek diye endişe ediyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki bir hadiste Men yuridillahu bihi hayran. Allah bir kimsenin hayrını isterse, Allah birisinin hayrını murad ederse, yusib minhu. Ona musibet ver. Allah birinin hayrını isterse, ona musibet ver. Musibetle hayrın bağlantısı ne? İşte bu musibetler senin için, günahlarına kefaret olur. Hatalarının karşılığını peşin almış olursun. Allah tebareke ve teala yanına, günahlarından arınmış olarak çıkarsın. Diyor ki İmam Ve, ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: İnne, izamel, inne izamel Bir kimsenin alacağı mükafatın büyüklüğü ne kadar büyük mükafat alacağı ne kadar büyük belalara iptila olduğuyla doğru orantılı. Mükafatın büyüklüğü belanın musibetin büyüklüğüne göredir. Ve innallaha ve Allah İza ahabbe kavmen Bir kavmi bir topluluğu sevdiği zaman İbtelahum Onları belalara mübtela eder İbtila eder imtihan eder Bela verir Musibet verir Ne zaman? Sevgili onları sevdiği zaman Çünkü Alacağı mükafatın büyüklüğü neye göre ölçülecek Neyle doğru orantılı? Belanın musibetin sıkıntının büyüklüğüne göre doğru orantılı Bundan dolayı insanların en fazla belaya uğrayanlar, en fazla sıkıntıya uğrayanlar kimler? Peygamber. Allah Teala'nın en seçkin kulları peygamberler. Allah'ın en seçkin kulu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda denildi ki: "Ey yunnasi yeshaddü bela'en." İnsanların belaya tutulmada en şiddetli belalara maruz kalacak olan insanlar hangileridir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "El enbiyau, thumma el fel emsel." İnsanların en şiddetli belaya maruf kalacak olanları peygamberlerdir. Sonra onlara en çok benzeyenler, sonra onlara en çok benzeyenler. Ne ile olacak çünkü mükafat bela ile olacak. Eğer günahları varsa bu belalar günahları temizleyecek. Eğer günahlar kalmamışsa bu belalar kişinin cennette derecelerini, makamlarını yükseltecek. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine serinlik verecek. Allah onun kalbine teslimiyet duygusu verecek, razı olacak, hoşnut olacak, ne bu dünyada huzursuz olacak ne de ahirette kendisine bir korku ve sıkıntı isabet edecek. Aksini yapan sabretmedi, belalar geldi, belalara isyan etti, ne bu dünyada huzur yüzü görecek, öyle değil mi? Ne bu dünyada huzur yüzü görecek, kendisini paralayacak, uykuları kaçacak, hayattan lezzet tat alamayacak ahirette, Ahirette de gün yüzü göremeyecek ve hüsrana uğrayacak. el عِظَمَ ima مَا el bela. Cezanın, karşılığın, mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne göredir. ve اللّٰهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا Ve Allah bir topluluğu sevdiği zaman ابْتَلَاهُمْ Onları belaya, musibete mübtela eder. Onlara bela musibet getir. Sonra diyor ki femen رَضِيَ Kim bu belalara, musibetlere razı olursa. Karşılık amelin cinsinden olur. Bu genel kayıdı değil mi? Sürekli zikrediyoruz. Karşılık mükafat kişinin yaptığı amelin cinsinden olur. Bu adam ne amel işledi? Allah. Razı oldu. Femen radiyye. Kim bunlardan razı olursa karşılığı ne olacak? Felahur rida. Allah da ondan razı olacak. Ona rıza vardır. Kim razı olursa Allah da ondan razı olur. Yani kim Allah'ın başına verdiği bu belaya, musibete razı olur. Teslim olur. derse Allah da ondan Allah zot feman sahta kimde isyan eder karşı gelir öfkelenirse felehu sahat ona da bunun karşılığında Allah'tan bir öfke vardır. Allah da ona öfkelenir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki: "Yubtala ala hasbi dini." Deminki okuduğum hadisin devamında. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Denildi ki: "Ya Resulullah, İnsanların en fazla belaya uğrayanları kimlerdir? Hangileridir?" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peygamberler sonra onlara en yakın olanlar onlara en çok benzeyenler ve onlara en çok benzeyenlerdir. Sonra dedi ki Yubtala el raculu ala hasbi dinihi kişi dinindeki derecesine göre iptilaya tutulur. Dinindeki konumuna dinindeki derecesine göre Allah ona bela musibet verir. Ve inkâne fi dinihi salban eğer bu adam dininde taş gibiyse Dininde sertse, yani sağlamsa, işte de bela onun belası şiddetledir. Başına gelen belalar, musibetler de bu adam nasıl dininde şiddetli, sert birisi? O zaman bunun imtihanı ne olacak? Sert, sert geçecek. Allah ona şiddetli belalar verir, musibetler. O inkâne fi eğer bu adam dininde zayıf, gevşek bir adamsa, ubtili ubtuliye ala bu adam da. Dine göre iptila edilir. bela bala bil abdi belalar kullara gelmeye devam eder devam eder hatta yetrukehu yemshi alal alayhi Ta ki yeryüzünde üstünde hiçbir hata, günah olmadan kalmamışçasına salına salına gezir. Hasılı kardeşlerim bu iki mesele Allah'ın mekrinden emin olmamak. Yani nimetleri hayır alameti sayıp günaha, kusura devam etmemek ve Allah Tebâreke ve Teala'nın elem verici olan bu kaderine sabretmek bu iki büyük mesele kişinin tevhidi için vacip olan iki büyük kalbi ameldir. Mümin kişi tevhidi tahkik etme yolunda ilerleyen bu yola girmiş olan salik Allah Tebâreke ve Teala'nın mekrinden emin olmamalı. Onun tuzağından emin olmamalı. Çünkü onun tuzağından ancak kim emin emniyette emin, emin, kendini hisseder? Hüsrana uğramış olanlar. Mümin sürekli bu endişeyi taşır. Şunu da unutmaz. Allah'ın mekrinden endişe duyması onu nereye de götürmez? Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeye de götürmez. İhsan eder, amel eder. Allah'ın rahmetini ümit eder. İhsan eder, amel eder. Allah tebareke ve teala'nın mekrimden endişe eder. Allah bunları kabul etmeyecek diye endişe duyar. Münafık bunun tam tersini yapar. Allah teala bizlere hidayet versin. Amin. Kalbimizi kontrol edelim. Şimdi kendimizi murakabe edelim. Acaba üstümüzde bu sıfatlardan hangisi var? Amel edip, ümit etmek, amel edip, kabul olmayacak diye endişe etmek mi? Yoksa günah işleyip, ümit etmek, amel etmeyip, ümit etmek mi? Bu ikinci vası kimin vasfı? Münafığın vasfı. Münafıklımsı, amel etmez. Allah Gafurdur Rahimdirdir. Günah işler. Allah Gafurdur Rahimdirdir. Bilmez ki Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti kimler içindir? İhsan eden kimseler için, amel eden kimseler için. Bu bu dersten çıkartacağımız ameli netice. İkinci ameli netice, insanların insanların çoğunun zahiren yanıldıkları gibi. Zahir olarak bakıp yanıldıkları gibi şu bakış açısıyla meselelere bakmamak. Belalar, musibetler, şer alameti olmayabilir. Nimetler, rahatlık, hayır alameti olmayabilir. Bunlar tam tersi olabilir. Her halükarda bu. bu başta okunan ayet çok azim bir ayet. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Ne gelirse gelsin başına. Başına ne gelirse gelsin. İşte bu Allah Tebareke ve Teala'nın sadece müminlere haskıldığı büyük bir nimet. Allah sana ne verirse senin için bu hayır olabilir. Allah sana bela verse senin için hayır olabilir. Allah sana nimet verse senin için hayır olabilir. Bu belaya ve nimete ne ile mukabele ettiğin ile alakalı. Burada duralım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaghiru keva Hocam Buyurun abi. Ee, bir kimse ki onun başına bir belalar, musibetler geliyor ama diyor. Yani biriyle isyan etmiyor, kalbiyle de şey yap. ama amellerinde de bir düzelme olmuyor. Yine eski işlemiş olduğu kötülüklerine de devam ediyor. Böyle bir kimse bunun durumu Yani halinden korkması lazım halinden korkması, ıslah etmeye çalışması lazım Allah'ın daha büyük bir belası gelip kendisini helak etmesinden endişe duyması lazım yani bunlar şimdi böyle genel şeyler ya her zaman birebir uymayabilir adam yani günah işledi, işlemeye devam ettiği halde çünkü mesela kafirler arasında da Allah'ın belası, musibeti üzerinden eksik olmayanlar da var salih müminler arasında nimetler içerisinde hiçbir sıkıntı duymayanlar da, da var Ama genelde kişi kendi akıbetini düşünerek bunları hayır ve şer alameti olarak saymamalı. Her halükarda bu işin kendisi hakkında nasıl hayır olabilir bunun peşen düşmeli. Şunu da istememeli. Yani nimetler hayır alameti olmayabilir diye Allah'tan şer dilememeli. Allah'tan her halükarda afiyet dilemeli. Sıkıntılardan, şerlerden, fitnelerden Allah'a sığınmalı. Bunlar şunun için yani musibetlere, belalara üzülüp kahrolmamalı. Nimetlerle de şımarmamalı. Her iki durumda da kalbini istikamet üzerinde kalmaya bu hususta kontrol etmeye devam, et devam etmeli. Ne?